Timpanon'daki patrik mozaikleri. Yapının kuzey yönündeki timpanon duvarlarında yarım kemerli nişler işler içerisinde mozaikten yapılmış patrik figürlerinden günü müze yalnızca üç iyi durumda gelebilmiştir. Birinci nişte İstanbul patriği Genç Ignatios, dördüncü nişte İstanbul patriği Aziz Ioannis Klystamos ve altıncı nişte Antakya patriği Aziz Ignatios Theophoros yer almaktadır. Yedinci nişte görülen mozaik parçalarının ise, Adhanaseosa ait olduğu düşünülmektedir. Mozaiklerim kesin yapılış tarihleri bilinmemekle birlikte, 9-10. yüzyıla tarihlenmektedirler.